să-n spuni n-aioc când săvii să-m îșoară marjei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 Dostlar hepinize merhabalar. Muhammel Ketencoğlu ben. Tuna'nın beni yanından sevgiler saygılar yolluyorum hepinize. Bugün stüdyoda üç kişiyiz. Her ne kadar dün akşam yalnızca Marem Gökhan Şen'in e, misafirim olacağını söylediysem de e, sevgili İbrahim de burada. İbrahim Geref burada. Arkadaşlar hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün Çerkez Ezgileri ve Çerkez Ezgileri 2 adlı bir e, Albümler yayınlandı kalan müzikten. E, iki sene arayla galiba. Evet. E, aslında sizi yakalamışken e, huzurunuzda özür dilemek istiyorum. Bu programı çok daha önceden yapmamız gerekiyordu. Fakat hayatın koşuşturmasından e, ancak e, iki sene sonra dinleyebilmişim ilk albümü. ile e, beraber aldım kalandan ve dedim, en kısa zamanda bu programı yapmalıyız. E, yakın zamanda da Yine Kuzey Kafkasya'dan e, müzik çaldık. Huça Zamudin e, konuğum oldu. Bu mikrofonlardan duyuldu sesi. E, bilmeyenlere anımsatalım. Bu program aslında. Bir Balkan Müziği pro programı. Siz de biliyorsunuz. Ama ben her türlü sınırları aşmayı çok seven bir insanım. Her türlü yasakları delmeyi de seven bir insanım. Dolayısıyla e, sık sık başka yörelere kaçıyorum Balkanlardan. Bugün de Epey uzaklaştık. Ee, yine e, Kuzey Kafkasya'dan müzik daha doğrusu e, Kuzey Kafkasya'dan Türkiye'ye göç etmiş müzik geleneği üzerine konuşacağız değil mi? Doğru, doğru söyleyebilirim. Evet. E, yani Kuzey Kafkasya'da hala devam eden e, ama 150 sene önce e, yaşanan büyük göçle Anadolu'ya da taşınan e, benzerlikleri olmasına karşın farkları da olan bu iki gelenekle ilgili. Ee, konuşacağız. Ee, Marem Gökanshan artık bundan sonra Gökhan diye devam edeceğiz. Marem sülale adı. Evet. Doğru değil mi? Evet. Ee, İbrahim de soyadı doğrudan sülale adından almış geref olarak. Ee, Çarşıgaz toplumunun örgütlenme biçiminde hani sülalelerin çok önemli bir e, payı var diyebiliyorum. Herkes hani geniş geniş sülaleler var. Birçok insan sülale ismiyle anılıyor değil mi? Evet yani sülale isimleriyle bilinirler. Hatta önce söyleniyor sonra asıl isim söyleniyor. Hı hı hı hı. Evet Gökhancığım senden başlayalım o zaman. Öncelikle ne dinledik onu bir anlat bize. Her şeyden önce ben şöyle başlayayım. Birazcık soğuk kaldım İstanbul'un havası çarpıyor beni. Kafkasya'nın güzel havasına alıştığım için. Buraya geldiğim zaman birazcık hasta oluyorum. Ee, özür diliyorum o yüzden. Ee, şimdi ilk başladığımız parça Berkuk-i Makam. Parçanın e, tam ismini bilinmediği için e, daha çok Uzun Yayla bölgesinde e, Kaynar e, köyünde e, Kayseri Uzun Yayla. He, Kayseri Uzun Yayla'da. Berkuk adlı bir Pişnava var. Pişnava yani akordiyonist. Pişineci ya da bizim yeah. e, Türkçe'ye ağız, şey, el mızıkası diye çeviriyoruz pişineyi. Ne, de, ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. Ee, akordiyonist bildiğimiz e, Hohner, Weltmaster üstadı bir ağabeyimiz. E, o abimiz. pişinelerden çalmıyor. Ee, yok. Ee, e, ama siz, e, yani sizde akordiyonculara da pişinao diyor, evet, deniyor. Bize Hohner'i sevdiren insanlardan öyle evet, sevdi. Evet, evet. Yıllarca ee, çaldık çocukluğumuzdan beri. <gülüyor> Ee, onun çok sık düğünlerde çaldığı bir parça bu. Ee, i̇smini bilmediğim için e, onun ismini koymayı uygun gördüm. Berkon ezgisi. Ee, kasetlerden dinleyerek çok e, alışmışızdır biz bu e, parçalara. Zaten parçanın girişinde de onun çaldığı, onun bir düğünde çaldığı evet. e, bir kaydı e, efekt olarak kullandık. Evet. Ee, bu Albümlerde ikisinde de bu tip atraksiyonlar var. Hani zaman zaman şarkıların hikayeleri anlatılıyor, evet. e, uzun yıllardan insanlar tarafından zaman zaman eski kayıtlar giriyor. Bayağı o bakımdan hani çok iyi çalışılmış. E, hem materyal olarak çok iyi çalışılmış, hem düzenleme olarak çok iyi çalışılmış. İki harika albüm e, yapmışsın. Ederim. Kutluyorum yürekten gerçekten. Çok bunun e, değerinin bilinmesi lazım. İşte Türkiye'de çoğulculuğu şey yapan e, savunan birçok radyoda ben şimdi eminim ki bu albümler yoktur. Bilmiyorum sen ne diyorsun Hı -hı. ama. Bilgim yok için aslında ama. E, geliyorlar mı diğer radyolarda hiç? E, e, Kulağına geldi mi? Türkiye'de e, çok az e, süre kaldığım için yani son e, 4-5 yılda e, bilgim yok işin açığı. Peki şöyle yapalım. Ee, bizim programda tabi e, albümlerden olabildiğince parça çalmaya çalışıyoruz ama e, albümleri yapan insanları her zaman elimizin altında bulamadığımız için bol bol e, yani sohbetlerimiz uzunca oluyor. Rahat oluyor. Hı hı. E, senin bugüne dek maceranı mı kısaca dinleyelim? Yani e, bu müzik serüveni nasıl ortaya çıktı? Başka neler yapıyorsun? Ee, az önce yani yerleşiminle ilgili konuştuk. Ee, hmm. Ne diyeceğiz? İstanbul, Kayseri ve Nalçık. Evet. Yani üç, üç ayaklı bir e, ne diyelim hayat tarzım var. Üç evet. e, yöreği içeren. Zamanı o şekilde geçiyor. Ha, yani hani e, bu, bu noktaya nasıl gelindi? Başka neler yapıyorsun? Nalçık'ta ticaret mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Falan. Bunları bir e, hızla özetleyelim. Şimdi öncelikle bu müzik mevzusundan bahsedeyim. Küçüklüğümüzden beri biz düğünlerde bulunuruz. Şimdi aile ortamımızda da hep Çerkezce konuşulur. Çocukluk arkadaşlarımızla beraber düğünlere gideriz. Arabamızda hep bu bahsettiğim Berkok abinin veya diğer müzisyenlerin... Kasetleri çalar. Kasetleri çalar düğünlerde kaydedilmiş tabi bunlar stüdyo <gülüyor> kayıtları değil çoğunluğu bir törende bir organizasyonda ve bir topluluk içerisinde gayri ihtiyari veya bir video kaydının sesi olarak ortaya çıkmış ve kasetlere kaydedilmiş müzikler. Hep bunları dinlerdi. Küçükken kopyalardım ben hep. Ee, kopyalar da Babamın arabasından alıp kopyalar dağıtırdım. Hep bana söylerlerdi etrafımdaki insanlar da e, bu tarz istekleri olduklarında. Ee, üniversiteye başlamadan e, akordiyon çalmaya başladım. Karşıya nerede başladın? Ankara'da Ankara'da başladım. yarım bıraktım. Sonra İngiltere'ye gittim. Ee, İngiltere'de ...bir yıl Londra'da kaldım... ...foundation yaptım... ...üç yıl fakülte... ...yani business management... ...işletme tarzı bir bölüm... Hı hı. ...üç yılda Southampton'da kaldım... ...mezun olduktan sonra... ...Türkiye'de bir yıl geçirdim... ...sonra Nalçik'e gittim... ...iş dolayısıyla... ...ailemizin işi dolayısıyla gittim... ...şu anda Nalçik'teyim, mutluyum... ...anne evet. baba da orada mı? Yok onlar Kayseri'de yaşıyorlar... Evet. ...öyle müzik... İstanbul'da da tabii e, bir ayağınız var. Arkadaşlar, eş dost buradadır. Evet. Çok arkadaşımız var. E, çevremiz var. Çok şükür buralarda. Ne sektörü yaptığınız iş çıktı? Ben e, gıda e, sektöründeyim. Hı -hı. Marmara Birliği'nin bayisiyim. E, çıktı e, Rusya pazarına ufakta... Zeytin bu. Zeytin, zeytin ya. Yani, evet. Hı -hı. Onun haricinde de e, Ufak tefek farklı e, ticaret e, yapıyoruz. Fark, farklı e, şeyler alıp satıyoruz. Ama müzikle hiç e, alakan kesilmedi. Öyle anlıyoruz. bu. E, ben Nalçı'ya gittikten sonra müzikle ilişkim daha da pekişti. E, şimdi mesela size bugün CD'sini takdim ettiğim Losentimur'un e, 2002'de sanırım siz de Kayseri'ye gelmiştiniz. Evet. Hava Abla ile beraber Hava Karataş'la. Ee, o festivalde Kerim, Nekuş Kerim ve Sen Timur da vardı. Ee, Meşhur şarkıcı. Evet, her geldiklerinde e, aile dostumuzdur kendileri. E, tanışırız. E, e, biz ağırlarız. Biz misafir ederdik. Onun, ben Nalçı'ya gittikten sonra o, o vesileyle Timur'la daha çok daha yakınlaştık. Zaman geçirdiniz. Evet, daha çok vakit geçirdik. O vesileyle de e, müzikle bağım daha da gelişti. Daha da sağlamlaştı ve daha da e, sağlıklı bir yolda e, ilerlediğimi düşünüyorum. Yani <gülüyor> pardon yanlış e, şeyler yani çizginin dışına çıkmadan diyeyim çizginin dışına çıkmadan bir e, şeyler yapmaya çalışıyorum ve bunu da e, belli bir oranda başardığımı düşünüyorum o sayede. Fazlasıyla bence evet, çizginin çok şey dışına çıkmamak e, burada tabii ki olumlu anlamda kullanıyoruz. E, geleneği ee, Çocuktan beri öğrenilen geleneği e, tabii günümüz teknolojisiyle bir araya getirip hı hı. Yani o kayıt imkanlarından faydalanıp e, bozmadan insanlara sunuyorsun. Hı hı, evet. e, çizgiden ayrılmamayı ben bu şekilde anlıyorum. Aynı şekilde yani e, benim e, ilk önceliğim kayıtları yaparken e, parçalar oluştururken ilk önceliğim çizginin dışına çıkmama. Çizginin dışına çıktığım zaman e, iş kültür e, başlığı altından uzaklaşıyor gibime geliyor o yüzden. eğlenceliye dönüşüyor. Evet birazcık daha pop kültürüne yakın oluyor. Hem, e, Aslında sen pop kültürüyle e, büyümüş olması gereken bir çocuksun. 86 doğumlusun ama e, harika bir e, yetişme olmuş ki. E, yani onun bir şekilde hayatından dışlamışsın. Bu son derece bence kayda değer. Çok Öyle değil mi? Yani e, sağın solun pop'tu aslında. Yani pop müzik de dinlerim işin aslı ben. Yani her türlü müzik dinlerim. Severek dinlerim. Ee, yani. Ama ona teslim olmamışsın yani. Ona Yok. teslim olmak kolaydır çünkü. Bu şeyle alakalı biraz. Yetiştiğimiz ortamla alakalı. Bir de köye çok sık gider geliriz. ...çocukluğumuzdan beri köyde çok vakit geçiririz. O tazeleniyor ee, demek ki o eski bir evet, şey. Evet, çerçeğiyle iç oluruz. Ee, evet. Aynı zamanda akordiyon sesini haftada bir bir düğüne giderek... ...ya da bir akrabamızın veya bir başka bir tanıdığımızın... E, ...özel gününde, düğününde veya özel oturmalarında... E, ...muhabbet seansları olur. Yani war derler. Hı hı. E, oralarda e, hep kulağımız aşinadır akordiyon sesine. Hiç uzak kalmadık. O yüzden e, oturdu diyeyim. Bu bende. Yani uzaklaşmadım. Peki. Bir şarkı daha dinleyip ondan sonra bu e, birinci albümün e, oluşumuna bakalım. Tamam. E, ne dinleyeceğiz? La gunuram ya hatırke. Bu e, bunun müziği anonim bir müzik. Yalnız biz buna e, İbrahim Geref Murat Kanlıoğlu benim arkadaşım ikisi de ve ben e, İbrahim ben, burada <gülüyor> zaten. İbrahim evet. burada. Ben İngiltere'deyken e, işte kendimizce e, sözden yazdık öyle böyle bir şey ortaya çıktı. Kendi e, yazdığınız bir parça. Evet birazcık da gençliğin verdiği bir e, yani herkesin herkes yaşamıştır aşk duyguları sevgi. Evet onların e, getirdiği. E, duygularla oluşturduğumuz bir parça. Dinleyelim. Bu arada e, iki albümdeki şarkıların yani hem sözlü hem e, enstrümantal parçalardan oluşuyor iki albümde. Doğru değil mi? Evet. E, ve hepsi Adi Gece. Yani e, bu uzun bir mesele. Hı hı. E, bizim hani kendilerini çerkez olarak benimseyen e, tanımlayan insanlar aslında pek çok ayrı dil konuşuyor. E, ama biz burada yani senin sonuçta çocukta sizin öğrendiğiniz ana diliniz Adige'ce. Evet. Doğru değil mi? Evet. Albümdeki bütün şarkılar, albümlerdeki bütün sözlü şarkılarda Adige dilinde söylenmiş şarkılar. Evet. Dinleyelim. Je ne vais ici d'ache, voici que sopamzel abzel. Ce prenne peut je vais ici d'ache, voici Wo willst Wo willst du wenn er am Welsedach agene Wow yine mazideyken sen de keşke hepim burada bir şey bawur dake şahap o kız fena jazz. Bir şey dake o kız زیف‌لونه غنی ویسی دکه قبشنم زمانی ربرگیر زیف‌لونه غنی ویسی دکه قبشنم زمانی ربرگیر تلونه غمی حاضرگه وسی دکه تلونه غمی Tavunu gamli hatır hatır Evet sevgili Yukan Şen ve İbrahim Geref Doğru söyledim değil mi? Evet doğru söyledim ee, Misafirlerim Kuzey Kafkasya ve Türkiye. Etkileşimiyle yani Kuzey Kafkasya'dan Türkiye'ye taşınmış e, Adige şarkıları ve ezgileri dinliyoruz bu programda. E, bu ilk albüm fikri nasıl ortaya çıktı? E, kalanla nasıl bağlantı kurdunuz? O, kısaca bir anlatır mısın? İlk albüm fikri e, benim e, arkadaşlarım e, İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımla ortaya çıktı. Ee, Ünsal Sey, e, Engin Met ile beraber daha çok e, Ünsal'la daha yakındık. Onun sayesinde Engin'le tanıştık. Ee, bir akşam e, böyle bir arkadaş ortamında vurudular söylerken neden biz kayıt yapmıyoruz gibi bir fikir çıktı ortaya. Sonra Engin'in arkadaşı e, Öztop'ta çalışıyormuş. Öztop, Serdar Öztop'un stüdyosunda. Gitarist eski arkadaşımız. Evet, e, oraya götürdü bizi. Öyle başladık. E, repertuar seçimi bana ait. E, vokaller bana ait. E, öyle başladık. E, sonra yüzde 50'sin tamamlandıktan sonra kayıtlarım nerçikte nerçiye Nalç gittim ben. E, sonra orada devam ettim. E, Üflemeli çalgı, çalgıları orada çaldık. şimdi herhalde orada çalındı. Ape, yok Apepşine'yi Anladım. burada şey ne çaldı. E, Engin'in arkadaşı var. E, Canbek. Canbek şu an. E, Panduri çaldı. E, üflemeleri, üflemeleri orada çaldık. Bir de 6. ve 8. parçayı pardon özür dilerim. E, 6. ve 7. parçayı e, baştan orada kaydettim ben. Hiyame ve Mahuker Blok ondan sonra kalandan çıkardık. Kalanla bağlantımız da şu şekilde oldu. Radikal değildi o zaman. Ayçi Örer var. Bir şekilde iletişime geçti benimle. Ben albümü çıkarmadan bir yıl önce Hasan Saltık'a götürdü beni. Hasan Saltık Şerkezlerle alakalı bir proje içerisindeymiş. Yani şu ana kadar yani o, öyle bir niyeti vardı zaten. O Yani o ana kadar, albüm çıkana kadar bana şundan bahsetti. <gülüyor> Herkese çıkardım ee, Kürtler, Ermenice, Süryanice. Evet, evet. Bütün albümleri yaptım ama sizi, sizi, sizi bulamıyorum diyordu bana. Yani biraz nazlısınız diyordu. Birkaç kişiyle görüşmüş, birkaç grupla görüşmüş herhalde. Toparlamaya çalışmış ama... Ee, pek e, ilgilenme bir şey arkadaşlar herhalde ben de halihazırda hazırda böyle bir çalışmam olduğundan bahsettim öyle başladık ee, Hasan abi ile aramız çok iyidir ee, hem iş dolayısıyla e, hem de kişiliği dolayısıyla e, birbirimizi çok seviyoruz yani birbirimizi çok saygı gösterdiğim bir insandır sağ olsun ikinci albümde de e, çok büyük inisiyatifler gösterdi. İlk albümü mesela iki hafta içerisinde çıkardık. Hazırla getir dedi. Master'ları götürdüm. Dizayn götürdüm. Zaten hepsi bana ait dizaynlarında. İş bitirecedir. iş bitireceği. İki yani hafta içerisinde du, piyasalar. Duyuyorsa da. duysun yani. E, doğrudur yani. Şu anda. Hatta inandığı zaman projeye. Şu anda Londra'da. Bir iş için Londra'da dinleyeceğini zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, tekrar hatırlayalım. Albümde kimler ne çaldı? Bize onları bir Söyle. Şimdi albümümüze yardım edelim analım. Ben akordion çaldım, vokal yaptım. Ünsal e, yine akordion, garmon çaldı. Engin e, bas gitar çaldı, gitar çaldı. E, Erhan vardır mesela. E, siz Zamedin röportaj yapmıştınız bu Şezamedin evet, evet. Onun grubunda e, çok önemli bir işkempişinavıdır. Yani işkempişinavın instrumanında çok hakim biridir. Kuzey ee, Kafkasya'da yaşıyor herhalde. Veya e, gidip geliyor mu? Gidip geliyor bildiğim kadarıyla. Hmm, evet. Buradaki konserde çaldım mı bilmiyorum tabii. Ee, i̇şin açığı bilgim yok. Uzun süredir Hı -hı. görüşemedik. Ee, Şkepşine'yi o çaldı. Şkepşine'yi o çaldı. Ee, Uğuz Anzor vardır. Nalçik'te yaşar kendisi. Kafkasya'nın en e, ünlü ve en yetenekli üflemeli çalgılar e, ustasıdır. E, üflemelileri o çaldı. Türkiye'de çalan pek yok galiba ee, yani Kuzey ya Kuzey Fkakasya üflemelerine. Yok. Pek yok. Daha çok Gürcü e... Salamuri. Salamuri çalanlar var tabi. Ve Gürcü stiliyle çalanlar var. Yalama Hı -hı. bölgesinde bildiğim kadarıyla İzmit, Yalama Adapazarı Hı -hı. civarında. Onun haricinde e, Çerkez müziğine hakim e, üflemeli çalgı çalan e, pek yok. Apepşine Panduri'yi de e, Canbek arkadaşımız çaldı. Bu kadarız. 12 parça var. Birinci albümde var. 13. 13. 13 parça var. Evet. Peki e, İbrahim ot oturuyor öyle. Onu aldık, <gülüyor> ihmal etmeyelim. <gülüyor> e, siz Uzun Yayla'da Adigeler'in en yoğunluklu yaşadığı bölgelerden biri diyebiliriz. Evet. E, iki albümde de zaten repertuarın büyük bir kısmını Uzun Yayla repertuarı alıyor. E, nasıldır Uzun Yayla'da müzik hayatı e, orayı Benden daha iyi bilir dedi Gökhan. Senden dinleyelim biraz uzun yayla hikayeleri dinleyelim azıcık. Ben beni de davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ne demek? Ben köyde doğdum büyüdüm. İlkokul sonlara kadar köyde yaşadım. Onun için her zaman o kültürün içindeydik. Ta ki ortaokul ve liseye geçene kadar şehre geçişimiz oldu. E, dil, o da evet, konuştum. Dil, dil olarak da adiyece konuştuk. Hatta ilkokula gittiğimiz dönemlerde e, Türkçeyi çok iyi bilmediğimiz için evet. bir sene sırf Türkçe öğrenmek için okula gittik biz evet. o zamanlar. Bizim şansımız şöyle oldu ki Gökhan'la e, Gökhan biz çocukluktan beri arkadaşız. Yazları hep Gökhan bizim köye gelir. Birlikte vakit geçirirdik. Yani çocukluktan beri arkadaşız. İşte bizim şansımız e, direkt kültürün içinde zaten e, bu kültürü e, en iyi koruyan, e, koruyan da demeyeyim farkında olmadan biraz da kor, koruyorlar. Çünkü evet, evet. çok fazla iç içe orada çok fazla Çerkez köyü var. Yani e, ben o bölgede büyüdüğüm için benim en büyük şansım bu oldu. Gökhan'la da çocukluktan beri arkadaşız bu belli bir yaşa geldikten sonra kültürün içine girmeye başladık işte. E, ...düğünlere gittik, düğünlerde... E, ...işte yer aldık... ...tecrüler, bizim de, e, söylediğimiz... ...şarkılar falan... ...hep e, büyüklerimizden duyarak... ...Gökhan dediği gibi eski kasetlerden duyarak... ...o şekilde kulak aşinalığı oldu... E, ...daha sonra tabii... ...insan e, bir süre sonra... ...kültürünü iyice benimsiyor... ...anlıyor, çözüyor ve içine işlemeye başlıyor... ...o zaman da işte... E, ...bu tarz şeyler çıkabiliyor ortaya... Biz pa paylaşmak, hani, da işte tabii yani. ...paylaşmak da istiyor... Biz e, şarkıları falan e, bu şekilde sözleri çok fazla yoktu belli bir zamana kadar. Biz kendi arkadaşlarımızla birlikte oturup e, share, muhabbet ettiğimiz zamanlarda bu sözleri bir araya getirelim, e, bunları söylemeye çalışalım diyerek. Öyle Gökhan ve diğer arkadaşlarımız bizim büyüklerden, e, büyüklerden, büyüklerden de yardım aldık, e, arşivlere ulaşmaya çalıştık. E, herkes etrafında kime ulaşabilecekse ulaştı ve biraz da hani çok kısıtlı bir kişiye ulaştık biz aslında. Hani daha fazla kişiye de ulaşabilirdik ama olur mu olmaz mı arasında kaldık. Bir yerden başlamak. Yani lazım. bir yerden başlamak lazım da ilki ilk albümde dediği gibi Gökhan hani e, e, çok e, biz mesela oturup birlikte hani yazabilir miyiz bir parça dediğimizde hani hayır yazarız yazamayız derken oturup o yarım saatte çıkmış bir parça Dört 4 Dördüncü parça ilk albümdeki. Yılların birikiminden yani, yanlış bir şeydi. Tabii orada hani e, e, Çerkezce dilini de biraz daha iyi bilmemizden kaynaklanıyor. O bizim şansımız dediğimiz gibi. Belki bizim bir çabamız olmadı. Ailemizin hep Çerkezce konuşması bizim için çok büyük bir şanstı. Daha iyi anlayıp daha iyi kavradık. Şehirlerde yaşasanız da öyle bir şansınız olmazdı. Yani olmadı. tabii şehirlerde yaşadığınız zaman e, Çerkezce'ye çok hakim olamıyorsunuz. Daha iyi hissedemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Onun da etkisi var diye düşünüyorum ben. Biz çok iyi asimile ederiz adamı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye toplumu olarak. Yani bizim ailelerimiz de asimile olmaya biraz hazır yani. Gerçekten ya aile içinde yaşandığı de. yaşandığı için, e, Yani sonuçta bu tabi çok şey bir konu. E, derin bir konu ama. Tabii. E, i̇ki uç var. Yani azınlık olan insanlar bir kısmı e, normal anlaşılabilir bir tepki olarak Çoğunlukla kaynaşmak istiyor. Evet. Ama bir kısımda e, yani o eski değerleri unutmamak istiyor. Yani artık e, nerede bulunduğunuza bağlı. Tabii ki de. E, Gökhancığım ne dinliyoruz? Ee, i̇lk albümden üçüncü parçayı dinliyoruz. Ee, Ankara kâsi. Bu birazcık politik bir parça. Hı hı. Ee, 5 Kasım 1977 Tarihinde Ankara e, Çerkez Derneği'nden çıkan gençlere otobüs, Onlar otobüs beklerken e, Bir araçtan ateş açıldı e, Yani Büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla e, Aslında Kimseye bir şey olmayacaktı fakat e, ilk yere yatan herhalde e, Rahmetli Tisey Mahmut Özden'di e, e, Orada öldü. Onun üzerine ülkücü abiler yaptı herhalde bu işe. Ben <gülüyor> bilemiyorum. Belki de ülkücüler, belki de başkaları. Ama Ka e, kasıt olmayan bir saldır mıydı acaba? Öyle girişi güzel bir. Kasıt olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Bu benim şah şahsi fikrim. Yani Ankara Kafkas Derneği'nin duruşu neydi o yıllarda? Ha, <gülüyor> yani kültürel faaliyetler içerisindeydi. Yani o ya, politik bakımından soldaydı da. herhalde. Yani, yani biraz, daha biraz daha sola yakındayım. Hı hı. Ee, biraz daha toparlanma, böyle kültürü birazcık daha ön plana çıkarma, evet. hem dil hem e, kültürel faaliyetleri ön plana çıkarma dönemi. Tabii son dönemde güçlü Buralar, dernek zaten biliyoruz evet, Ankara. Derneği. Bir de o aralar Türkiye'nin karışık karışıklık durumunun farkındasınız. Tabii ki. 70 70 yani Belki bir göz da, belki gerçekten e, vicana kast vardı. Ama böyle tarihsiz bir olay yaşandı. O olay üzerine yazılmış bir şarkı. O olay üzerine e, Kuşha Doğan Özden bu aslında uzun yayla e, müziğinin. E, Doğan yani, abi yakından tanırız tabii. Evet. Doğan abinin yazdığı bir parça bu. Onun on, e, hatırına. Onun adına. Beraber Hı. çalıştık da Doğan abiyle. <gülüyor> e, Mesayemizde vardır. Ee, samimiyetimiz de vardır. Ee, o zaman saygıyla anıyoruz Doğan abiyi de. O parçayı dinleyelim. Yani bu şu demek. Kuzey Kafkasya'dan Türkiye'ye taşınan adige kültürünün ve dilinin burada e, yeni yeni bir yaratıcılığa e, ortam ortaya çıkması demek. Öyle değil Hı. mi? Yani Hı. oradan gelmiş bir parça değil bu. Evet, evet. Bu, burada yaşanmış ben... bir acı olay üzerine yazılmış bir şarkı. Burada yaşanmış acı bir olay üzerine yazıldı. Ee, i̇çeriğinde de zaten parçanın sözlerinde de Ankara Derneği'yle mesela yani cumartesi akşamları düğünümüzü yapardık biz. <gülüyor> gibi, e, senin suçun neydi Mahmut e, öldürdüler seni gibi sözleri var yani. Evet dinleyelim. Mina rashiy bura bilir, bura bilirğam. Ankara'da et adiga karsam uçağın gavuşu taahhüt yapmış olacakupum. Çırak hocaya kavuruyu, şad libsara zahhüt yapmış Abi tara o sahâş, zıvısar, uç hatu Anta da semiyey, Anta da semiyey, dede şezu kusiy. was it really sister yeah what did i thought i'm good in the band just to Yo guardo recuerdos, yo marcha rechamía Yo guardo recuerdos, yo marcha rechamía ya ya to bring Sevgili dostlar, Gökhan Şen, Akordiyoncu, e, Pişineci, Gökhan Şen ve İbrahim Geref konuğum e, çerkez müziği üzerine, adige müziği üzerine konuşuyoruz. E, zamanı iyi kullanmak için e, Gökhan'cığım ikinci albüme geçelim istersen. Tamam. E, <gülüyor> öncelikle bu bir proje yani hem birinci albüm hem ikinci albüm bir proje. O e, projeden biraz bahsedelim. ...Şekes projesinden... E, ...ne anlama geliyor? Şimdi... ...Şekes e, kelimesi... E, ...anlam itibariyle... ...Şek e, yani... E, ...Kafkasya, Çerkezya dışında... ...yaşayan... E, ...Çerkezlerin... Çerkesleri temsil eden... ...Çerkezce bir kelime. He, yani Şame'den gelen bir kök. ...Şes yani o topluluğun içinde... O olmalarından yani başka başka toplumların içinde yaşayışlarını anlatan bir kelime yani orada Hı -hı. E, konum olarak Kekes e, ortaya çıktı tammış e, şkeler yani, tam dünyanın, yani ya, diaspora, diaspora yani kısaca diasyapora projenin ismi o Evet ilkinde kekes olarak başladık ikincisinde de e, isim değişikliği yapmak istemedim kekes yetivane yani yetvanne şarkıcı ikinci demek KKS 7'i aynı olarak çıkardık ikinci evet. de. Bu albümün e, nitelik olarak biraz daha fa farklı olduğunu söyleyebiliriz herhalde birinciye göre. E, yani o sizin takdiriniz. Teşekkür D ederim. De. Düzenleme bakımından falan daha zengin enstrümanlar var. E, birinciyi hazırlarken hani e, nasıl yayınlayabilecek miyiz onu bile bilmiyordum muhtemelen. Öyle değil mi? <Gülüyor> Evet öyle bir durum Şimdi var. Şimdi birinci yayınladınız ikinciyi daha bir cesaretli e, imkanları daha uygun az önce söylediğin gibi. Şimdi ikinci albüm e, tamamen beni e, benim fikirlerimi benim bu konuya bakış açımı temsil eden bir albüm. İlkinde e, yalnız değildim arkadaşlarımla beraberdim fakat e, yani her e, grupta her çalışmada fikir ayrılıkları olabiliyor. Tabii ortayı e, bulursunuz. Fikir Aylıkları yaşadık. E, fakat ben hiç değiştirmedim. E, arkadaşların e, çaldıkları gibi e, bıraktım. İlk albümü öyle çıkardım. Fakat ikinci albümde kullandığım enstrümanlar aranjisi e, yani hangi enstrümanın nerede nasıl bir partisyon yapacağı hepsi bana ait. Yüzde yüz bana ait. E, o yüzden benim daha çok içime siniyor ikinci albüm ben aslında hani bu çok hoş bir şey çünkü e, müzik hayatının birinci işi değil sanıyorum değil mi yani müziği profesyonel müzisyen demiyorsun kendine yok kesinlikle öyle e, bir hobiy olan söylüyorsun ve e, albümünün düzenlemelerini e, rahatlıkla yapabiliyorsun e, nota biliyorsun herhalde değil mi e, nota bilmiyorum e, fakat şöyle bir durum var. Kulak var derler yani toplum içinde. Sende müzik kulağı var evet, derler. Yani. Evet. Öyle bir durum var sanıyorum ki. Konuya biraz hakim olduğumu düşünüyorum. Özellikle akordiyon ve çerkez müziği konusunda. Yani e, gelip çalan diğer çalgıların yönlendirmesini sen yaptın. Doğrudan. E... Tabii bu albümün. Bütün aranjesi, bütün dizaynı dahil repertuar seçimi kullanılacak enstrümanlar hepsi bana ait. Yani bir şey oluyorum, huzursuz oluyorum. Acaba çizgi dışına çıkarlar mı diye. Örneğin dizayn, dizaynda mesela evet. başkasına bırakamıyorum. Ya da aranjeyi başkasına bırakamıyorum çizgi Sen dışına. Sen de çıkardım. sağlamcılardansın yani. Çok fazla. Bu e. mesela e, çok profesyonel isimlerle çalıştım. Mesela Şevval Sam e, usta diyoruz biz ona. E, usta e, Kayseri İstasyonu diye bilinen bir parçayı ne seslendirdi. Efendim. Evet. E, onun haricinde özel arkunu bilirsiniz, çelist. Tabii. çok ünlüdür, çok profesyonel bir insandır ve çok ıı, iyi bir insandır. Cihat işte, Aynen öyle. Cihat abi de öyle. Cihat aşkın kemanda. Ee, oradan profesyonel isimler var. E, Çerkezya'dan. E, Şikepşine'de Yevaz Züber var. E, o da e, hayatını Şikepşine'ye adamış bir insan. Hem e, onun ustası hem e, çok güzel çalar. Apepşine'yi Dudar Aslan çaldı. O da çok ünlü bir müzisyendir orada. E, Aslan Dudorov. Evet. Yani akordeoncu. Evet. Aslında. As Değil mi? Aslında o apepişineyi akordeondan daha güzel çala. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ama yakın zamanda bir albümünü buldum. Çok hoşlandım. 2005 yılında yaptığı albüm. Evet. Bir albüm yaptı zaten. E mi? O albüm çıkana kadar o süreye dek e çıkmış en profesyonel, e en e enstrüman çeşitliliği açısından da en zengin albümde. Evet çok güzel bir albüm. Ee, evet. Kuzey Kafkası'da zaten değil mi? Evet. Kayıtların yine bir kısmı orada bir kısmı burada yapıldı herhalde. Kayıtların ee, şimdi ben 2012 yılında başladım. Orada 3 e, ayrı stüdyoda çalıştım. E, i̇lk albümün e, orada yaptığım kayıtlarını yaptığım stüdyoda çalıştım. Ondan sonra e, Aslangeyev'in stüdyosunda çalıştım. Sonra başka bir arkadaşımın stüdyosunda ufak kayıtlar yaptım. Ufak eklemeler yaptım. Sonra onları alıp buraya geldim İstanbul'a. Onun geçen üzerine yazı. devam ettiniz burada. Onun üzerine devam ettik. Ayrıca yeni baştan parçalar yaptık. Aranj ettik. Onur Özçelik vardır. Çok iyi bir gitaristtir. Aynı zamanda Kalan'ın e, stüdyo sorumlusu. Kalan evet. Müziğin. Evet. Onunla beraber güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Ellerinize sağlık emeği geçen herkesin. Çok sağ ne dinliyoruz? İkinci ilk parça galiba değil mi dinleyeceğimiz? Ee, i̇kinci parçayı dinliyoruz. Ee, evet. Jansuret-Yagıbze yani Kayseri istasyonu. Bu Kayseri'de daha doğrusu tüm Türkiye'de diasporada bilinen bir parçadır. Ee, yaşanmış bir hikayedir bu. Parçanın e, hikayesi. Uzun e... hikayesi. Hayır bu bir aşk e, ha, e, evet. parçası. Yani sevgiyi anlatan bir parça. Uzunye'yle bölgesinde yaşamış Jansuret ile Molehaj Bekir'in arasındaki aşkı anlatıyor. Yazan Jujan Sûret kendisi de o zamanın, o dönemin ünlü müzisyenlerinden, ünlü Pişinavilerindenmiş. Yani o bahsettiğiniz Otuzların olayı mı bu? Evet. evet. O küçük Pişin'e yani harmonika diğer Hı -hı. Bir ismiyle Hı -hı. mızıka Hı -hı. diye bilinen enstrümana hakim bir kişi. Onun kavuşamadığı sevgilisi Kaşen'i Moli Hacı Bekir için yazdığı bir parça. Şimdi aslında daha önce kaydı yapıldı bunun. Doğan abi de söyledi. Zaten daha çok ortaya çıkaran son haline getiren Doğan abidir derleyen. Fakat bunun birazcık daha gündem oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Çok o, o yüzden duygu, Şevval, çok vurucu parça çünkü. O yüzden Şevval ablaya onu seslendirmesini istedim. O da sağ olsun kırmadı beni. Sen de vokal yaptın herhalde. Evet, ben de bek yaptım biraz. Evet, dinleyelim o zaman. Dinleyelim. مستر سر مو غاب زی و شرکی زو غزار، پش قات زیک مزاق میسر مو و دنیکه سید سر جمی استاسیون میسر مو و مفرح برش سر زاوشر، سر مشاهیر سر مو Latmamışız o kadar. Evet, zamanın nasıl geçtiğini anlamadık değil mi arkadaşlar? Aynen Çok hızlı geçti. <gülüyor> misafirim gelince hep böyle oluyor misafirler gelince. Eee <gülüyor> Artık son eklemeleri alacağız İbrahimcim seni az konuşturdum ama e, çok çok teşekkür ediyorum e geldiğin için. Teşekkür ederim çok teşekkür ediyorum. Ee, Dizayn ilgili eklemek istediğim bir şeyler var galiba değil mi? Evet ee, dizayna değinmek istiyorum bunun. Ee, Pardon, yani kapak düzeni. Şimdi Makopta yaşar kendisi Do Aytok Dogbay ee, abi. Ee, kendisi çok o, yetenekli çok o, sağlam bir ressamdır. Ee, kafamda oluşturduğum bir Resim vardı ee, Ön kapakla arka kapak birbirine e, bir Ön ve arka kapak birbiriyle Bağlantılı olacak şekilde O fikrimi e, söyledim sağolsun ee, Üzerinde baya bir Yoğun çalıştı ortaya bir kapak çıktı Ön kapakta mesela Osmanlı kadırgası var ee, O kadırga biraz uzakta Ondan sonra sandal var Sandal hemen kıyının dibinde Üç tane adam var sandalın içinde. Onlar Osmanlı denizcisi. Ee, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar e, sandalın içinde e, kıyıda e, atıyla bekleyen e, bir tane e, Çerkez Savaşçısı var. O dönemi anlatan. Bir sürgün tablosu. Bir sürgün tablosu evet. evet. E, arkasında da e, kadının gözünden görünen e, portre var. Kadının gözünden e, adamın... Ön, Yüzü, atın ön yüzü ve arkada görünen işte dağlar, doğa var. İkisi birbiriyle bağlantılı. bunu ben çok manalı buluyorum bu. Yani çok Tabii. anlamlı buluyorum bu resmi, bu kapağı. O yüzden Ayteg buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine çok, sağlık. Evet, çok, çok yardımcı oldu. Çok nazımı çekti, çok kahrım, kahrımı çekti. <gülüyor> ya kahır çekmeden bu iş olmadı yani. <gülüyor> Yani demek, bir şey yaratmak için illa acısı var, sitemi var, azarlaması var, her şey var. Yani kısaca e, bu albümde olabildiğince profesyonel isimlerle çalıştım. Cihat Aşkın olsun, Özel Arkun olsun, Dizayn'da... E, Sizler de yeterince haytep, profesyonelsiniz haytep haytep bence. Abi olsun Onu da Teşekkür söyleyeyim yani e, Gökhan'cığım oradan da birçok sanatçı var ortaya böyle bir şey çıktı yani bence alın internetten indirmeyin bu albümü koymuşlardır değil mi birileri Tabii canım <gülüyor> piyasaya <gülüyor> çünkü, çıktığı günün ertesi günü hemen internete düşüyor çünkü bu altyapı bilgilerini her şeyi cd'nin içinde göreceksiniz ben hala eski kafadayım cd'yi takıp dinlemek daha güzel <gülüyor> e, veya plak varsa plak takıp dinlemek her zaman daha güzel Arkadaşlar kapatıyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ee, Biz Şerkez, Çerkez Ezgileri ve e, Şerkez Ezgileri iki adlı albümlerden şarkılar çaldık. E, sağ olun, var olun. Buradan sonra Kayseri, ondan sonra Nalçık mı? İstikamet. Ee, evet. Radyo programından hemen sonra Kayseri'ye yola çıkacağız. E, orada birkaç gün ailemi ziyaret ettikten sonra Nalçık'a gideceğim. Tekrar. Kayseri'ye, Nalçık'a e, köye her tarafa. Bizden bol bol selam olsun. Aleyküm selam. Ee, İbrahim'cim sana da tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Ee, evet. Üçüncü, dördüncü çıktığı an burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Ee, gücümüz yettiğince bakalım. Çok sağ olun, Çok hadi, teşekkür hadi ediyoruz. Bol şans olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol să-n kokun n-aioc când seavi să-mă îșoară marjei